Değerli izleyenler, dünden bugün Antalya programında Radyo Vakş'ta yeniden birlikteyiz. Hatırlarsınız birkaç haftadan beri Antalya'nın doğusunda yer alan dağlardaki üç ilçemizle ilgili sohbetler yapıyoruz. İbradı ile başlamıştık, Akşeki ile devam ettik bunun her biri ikişer hafta sürdüğünü hatırlıyorum. Aslında bu, bu sürelerin yani her hafta birer saatlik sohbetlerle bu bize göre olağanüstü zenginlikleri olan bu ilçeleri anlatmaya yetmediğinin farkındayım. Üstelik bu konuda bir başka talihsizliğimiz daha var. Daha doğrusu koşulların, tekniğinin getirdiği bir durum bu. Anlatımla, salt anlatımla, görsel malzemeyle desteklenmemiş anlatımla anlattığımız yerlerin vermeye çalıştığımız, bilgilerini aktarmaya çalıştığımız yerlerin ne kadar anlaşılıyor ya da anlaşılmıyor onu bilmek mümkün değil. Bunun en güzeli kuşkusuz bu bölgelerin, anlatılan yerlerin görsel malzemeyle destekleniyor olması. Ancak bir radyo programı olarak bu kadarıyla yetinmek durumunda olduğumuzu da takdirlerinize sunuyorum. Değerli izleyenler, bizim üçüncü ilçemiz Gündoğmuş ilçesi. İbradı, Batı'dan Doğu'ya doğru İbradı, Akseki ve Gündoğmuş. En Doğu'daki bu ilçe, dağlara mahkum bir yaşamın üretim alanı ve yaşam alanı. Üstelik bu ilçenin de diğerleri gibi kıyıda yaşayan özellikle köylerin, üretici köylerin, yaylalarının, bu ilçelerin yaşam alanlarının sınırları içinde yer alması. Bu, kuşkusuz bu ilçelere, bu yerleşmelere olağanüstü bir zenginlik kattığı kadar... Ee, varlıklarını e, sürdürme bağlamında olumlu e, gelişme de e, sağladığını söylemek durumundayız. Çünkü kıyılar e, daha çabuk gelişti Antalya'da. Buna gelişme mi yoksa büyüme mi demek konusunda gerçekten ciddi tereddütler var. Manavgat e, çok büyüdü ama gelişti mi? Serik çok büyüdü 15-20 sene öncesinde seriyle kıyaslanamayacak bir büyüklüğe ulaştı. Ama gelişti mi? Bize göre bu tanımların içinde, bu kavramların içinde e, gelişmişlikle büyümeyi örtüştüren e, bir tek yerleşme var e, Antalya kıyılarında. E, bunu da izninizle Alanya olarak belirlemek istiyorum. Gazipaşa bir ölçüde bu konuda e, Alanya'ya yakın bir seyir izliyor. Ama e, kalan yerlerin e, çok üzülerek ifade etmek gerekirse kıyı bölgelerinin e, kıyı sahile yığılmış e, kent dokusu izlenimi veren yerlerin e, büyümeyle gelişmeyi örtüştürdüğü konusunda ciddi kaygılarımız var. Bununla birlikte e, yenileşmeye almak kent dokusunun, kent yerleşimlerinin yenileşmeye açık olması bağlamında, bakımından e, e, dağ yerleşmelerine, kimi e, modernite e, ile ilgili kavramları da taşıdığını, yaşam biçimlerini taşıdığını da söylemeden geçmek mümkün değil. Bizim yayla yollarının e, asfaltlanması son yıllarda çok ciddi olarak ele alındığı ve neredeyse asfaltlanmamış yayla yolu kalmadı bizim Antalya Hiç olmazsa önemli bir bölümünün asfaltlandığını yani ulaşımı kolay kıldığını arabaları yeterince daha fazla eskitmeden gidilip gelinmeyi kolay kıldığını söylemek durumundayız. Bunu işte o moderniteyi taşıyor anlamında değerlendirirsek kullanırsak eğer bu Kıyıdaki yerleşmelerin dayatması dayatmasıyla oluşmuş bir olgu olduğunu kabul etmek durumundayız. Yoksa bu gün doğmuşluğun, gün doğmuş köylerinin yayla yolu kuşkusu, endişesi, onların talepleri bağlamında yapılmamış. Ama neyle yapılmış? Alanya köylülerinin çıktığı yaylaların işte Alanyalıların ancak bu konforu e, talep etmeleri halinde yapıldığını ve ancak onların talepleriyle manavgatların bir anlamda seriklerin ancak onların talepleriyle yapıldığını gözden uzak tutmamak gerekir. Bu belki biraz haksız bir yaklaşım olduğu diye düşünenler olabilir. Ama bizim kanaatimizin bu olduğunu söylemek durumundayız. Aksi halde eğer böyle olmasaydı günde olmuşum yıllardır yapılamayan yolu otuzlar kilometrelik yolu şimdiye kadar birkaç kez yapılmış olurdu diye düşünüyoruz. Değerli izleyenler bugünkü konumuza bu kısa girişten sonra e, değinirse eğer gün doğmuş konusuna e, gün doğmuş kuzey doğudan güney batıya doğru akan yaklaşık 50 km uzunluğunda Alara ırmağının kuzeyinde kurulmuş Kıyıdan kuş uçumu yaklaşık 40 kilometre. Antalya'ya uzaklığı tam tamına 150 kilometre olan Antalya'nın en küçük ilçelerinden biri. Belki iki ilçesinden biri. Birinci ilçe İbradı. Nüfusu kışın binin altına düştüğünü biliyoruz İbradı'nın. İkincisi de Gündoğmuş nüfusu yine bin dolayına indiğini biliyoruz kış nüfusunun Gündoğmuş'un. Alara Irmağı Salt olmuşun konumunu belirleyen bir nirengi hattı oluşturmanın ötesinde ilçeleri birbirinden ayıran bir özelliğe de sahip Alara Irmağı. Alara Irmağı başlı başına bir söyleşi konusu hatta bir panel konusu olabilecek e, zenginlikte ve o oranda dikkat isteyen bir coğrafi olgu Antalya kıyılarında, Antalya topraklarında. O nedenle topu topu 40-50 km uzunluğundaki bu ırmağın e, neresinden anlatılmalı diye Düşünüp başladığında başladığınızda apışıp kalmak kalmamak mümkün değil. Gerçekten bir kere Alar Irmağı'nın doğduğu yer çok ilginç bir yer. Bir kayanın e, yamaçta bir kayanın dere yatağından yaklaşık 30-40 metre yükseklikte bir doğal havza dolan su, o havuzun dört bir tarafından yarım ay şeklinde ki kenarlarından vadi tabanına, ırmak tabanına doğru bir coşkuyla akar, alar armağı. Yani bir, bir haşmetle çıkar yeryüzüne. Ee, ne yazık ki bu, bu bu görüntüyü, bu dokuyu birkaç ay boyunca izlemek mümkün. Çünkü yukarıdaki kar sularının işte Geyik Dağı'nda, Karayılan Dağı'nda biriken, onların çukurlarında biriken suların yer altına akan suların nihayet yazın ortalarına doğru gücünü kaybetmesiyle Alara Irmağı'nın doğumundaki baharda rastlanan o görkemli doğum yerindeki baharda rastlanan o görkemli dışa vuruşu taşmasını Ağustos ortalarından itibaren hatta Temmuz ortalarından itibaren görmek e, mümkün olmuyor. Ama Avrara Irmağı Gündoğmuş ile Alanya'yı e, sınırını çizdiği gibi Gündoğmuşla ile Akseki sınırını çizer. Hatta Gündoğmuş ile Manavgat sınırını da çizer belirler. Ve öyle bir kuşatır ki Manavgat e, Irmağı e, bu söylediğimiz coğrafyaları öyle güzel dizayn eder ki ee, Gündoğmuş bir dağ ilçesine mahkum e, topraklarla yetinen küçücük bir ilçe olarak kalır. Gündoğmuş'un yaklaşık 30 dolayında köyü vardır. Evet. Bu köylerin bir bölümü Gündoğmuş'a hemen varmadan daha deride yol üstünde küçük sapaklarla ulaşabilen köylerdir. Ama esas e, önemli olan köy dokusu Gündoğmuş'un e, ku kuzey doğusunda yer alan e, akan Manavgat Irmağı havzasında özür dilerim, Alar Irmağı havzasındaki e, köylerin oluşturduğunu söylemek durumundayız. En uçtaki köyü örneğin Bedandır, en kuzeydeki bu artık torosların e, su ayrım çizgisine, yani sularını Konya Ovası'na akıtan Seydişehir ile Hadime, Taşkent'e akıtan o çizginin tam sınırındaki bedan, onun altında Yeniköy, onun altında Çündüre. Hemen karşısında Çündüre bugün Kayabükü, yeni adıyla. Kim alar bu köyün sınırları içinde doğar. Batı Yamacı'ndaki sınırları içinde duar Çündüre'nin. Hemen karşısında eski adı Girenaz'ı ile adı köprülü olan belediyelik güzel bir köy dokusuna sahip olan e, Çündüre, Eskiba, yani bu, bu e, köyler e, bizim gündoğumu orta, orta Köy, daha aşağıda Orta Konuş, Samet e, gibi köyler, Nar ağacı. bakın Nar ağacı, Türkçe isim, ama diğerlerinin hepsinde eski geldiği olan isimler var. Eski antik e, isimleri var. Sadece Nar ağacının, antik ismi yok. Bu bağlamda e, bakıldığında e, Gündoğmuş'un da e, eskiden Girenas olarak anıldığını biliyoruz. Eski adı Girenas olan Gündoğmuş, 1935 yılında e, Gündoğmuş adıyla Gündoğmuş adıyla ilçe yapıldı. O ilçe yapılan telgrafın metnini hatırlıyorum. Şu anda yanımda yok ama birkaç cümlesini hatırlıyorum o metnin. Met, telgrafı çeken Antalya Milletvekili Rasi Kaplan. Çek, Telegrafın çekildiği yer e, Manavgat müştüsü aslen e, eksereli olan yani gün doğmuşluğu olan Ali Rıza Okura telegraf çekiyor. Medreseden arkadaşı olan Ali Rıza Okura e, telegraf çekiyor. Gazi Paşa'nın imzaladığı ilçe kararını bildiriyor. Mustafa Kemal'in imzaladığı ilçe kararını bildiriyor. Ve diyor ki eksere gün doğmuş adıyla ilçe yapıldı. Müjdeler olsun. Son cümlesi böyle bitiyor. Müjdeler olsun. Gün doğmuş öteden beri çekişme halinde olduğu Semir kömüyle ilçe hangisinin ilçeye daha layık olduğu konusunda ihtilafın daha doğrusu dedikodunun bugüne kadar sürdüğü yani 75 yıldan beri sürdüğü bir coğrafya Gündoğmuş ilçesi. Senirköy köyüyle aralarında böyle bir e, münakaşı öteden beri vardır. Senir köyü kıyıya daha yakın e, ve daha kolay ulaşımı böyle olduğu için de daha kolay ulaşımı olan bir yer. E, üstelik e, iyi kötü yolların kavşak noktasında Gündoğmuş'a göre biraz daha kavşak noktasında Alanya'dan gelen ve Akseki'ye çıkan aksiye üzerinden işte iç anı doluyoruzenen yolun üzerinde. Bir de böyle kültür olarak, gelenek olarak daha böyle ön planda gibi görünür. Böyle bir yorum vardır senirin böyle olduğuna dair. Ama her nedense senir yerine eksere tercih edilir ve eksere gündoğmuş adıyla iş yapılır. Peki gündoğmuş adı nereden? Kondu Gündoğmuş'a. Gündoğmuş adı Alara Arıman'ın e, doğduğu kanyonun yani yer yüzine çıktığı, fışkırdığı biraz önce e, vermeye çalıştığım e, görüntüdeki özellikteki kanyonun e, daha kuzeyindeki derenin adı Gündoğmuş deris. Bu ismi nereden alır onu bilmiyoruz. Gündoğmuş da güzel bir isim. Bir ilçeye ad olarak konmayı. Hak edecek kadar güzel bir isim. Eksere adı, şimdi artık dillerde olmayan, unutulan e, ve belki de öyle olması gereken Ekşere adı e, unutulur ve yerine Gündoğmuş ilçe olarak ilan edilir. Gündoğmuş ilçe ilan edildiğinde öğretmen Vehbi Günol'un e, evi e, kaymakamlık hükümet konağı olarak ilan edilir. Fırın yoktur. Gelenin gidenin nasıl ağırlanacağı konusunda sadece ekmeğe alışkın olan e, olan olmayan insanın olabileceği gelen gidenlerin arasında sadece ekmeği yemediği takdirde nasıl bir e, ekmek yedirebileceğini ancak fırında mamul iman edilmiş ekmeğin pişirilmiş ekmeğin e, yedirilmesi gerektiği konusunda bir telaşla küçük bir fırın açılır. E, ...ve işte iş olmazsa... ...görünürdeki kimi aksattık da bu şekilde... E, ...palyatif... E, ...yüzeysel önlemlerle... E, ...Gündoğmuş ilçesine... ...bürokrasinin... ...kabul edileceği bir... E, ...yerleşmesine... ...bürokrasiyi kabul edecek bir yerleşme düzeni... ...sözle getirilip... ...sağlanır. Gündoğmuş... E, ...bütün olanaksızlıktan rağmen... E, bütün hala günümüzde de ifade ettiği kıyıda kalmaya mahkum görüntüsüne rağmen olağanüstü doğal güzellikleriyle mutlaka gidilip görülmesi gereken özellikleriyle gün doğmuş bizim en ücra yerdeki yerleşmemiz, oraya gidip gelmesek de o yer bizim yerimizdir, Gündoğmuş bizim ilçemizdir. Gündoğmuş'a devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra tekrar buluşmak üzere. Evet, değerli izleyenler. Radyo Bax'ta birlikteyiz. Gündoğmuş'u anlatmaya devam ediyoruz. Gündoğmuş bizim 20 ilçemizden en küçüklerinden biri, 2000 nüfusu olan bir yer. Bir ilçe. Değerli izleyenler Alara'dan söz etmiştik konuşmamızın sohbetimizin birinci bölümünde ve şöyle bir şey söylemiştik Alara ile ilgili bir sempozyum bir panel yapılmalı ve bu doğa harikası bu inanılmaz güzellikteki akarsu ve çevresi özel programlarla tanıtılmayı hak eden bir özelliğe sahip derin kısıklardan, derin kanyonlardan doğan alara yine aynı şekilde 1,5-2 metreye kadar daralan kısıklardan akarak Okurcalar köyü önlerinde ova açılır. Kıyıya yaklaşır ve ovaya açılır. Orada bir başka türlü bed bereket sunar ovada. Pamuk ekim alanları şimdiye kadar e, e, pamuk e, ekimi, susam ekimi, buğday, işte sulu buğday hiç olmazsa, e, e, sulu tarıma daha doğrusu, e, el ve olanak veren bir e, kimliğe bürünür. Ancak daha ötede e, alar ırmağını e, dizginlemek güçtür. Alara ırmağından faydalanmak son derece zordur. Bununla birlikte bu e, Biraz sonra belki açıklama fırsatı bulacağız ya da kalan bölümünü önümüzdeki hafta sohbetimizde değerlendireceğimiz için belki önümüzdeki haftaya bırakacağız. Orta Konuş önlerinde, Orta Konuş köyün önlerinde ki bu Alanya sınırına yakın bir köydür. Gündoğmuş'un köydür. Ki Alaaddin Keykubat tarafından yapıldığına ilanılan ve bu nedenle de Alaaddin Köprüsü olarak tek kemerli ama pencereli yani sel sularına, fazla sulara akıtmaya elverişli, köprünün gövdesine yük olmadan akıtmaya e, dönük bir mimari inşa planı olan pencereli köprü Alaaddin Köprüsü. Bunun kemeri korunmayı alındı. Çok güzel biçimde korundu. Bundan 30-40 sene önceki hali e, fotoğraflarda e, ki bizim de çekme imkanımız olmuştu fotoğraflar Çok eski Tarihli fotoğraflar var ellerinde Elimde. Ee, köprünün e, inanılmaz güzelliği ama e, vahşi güzelliği bütün e, özelliğiyle e, karşınıza çıkıyor. Şimdi biraz daha böyle modern bir görüntü verildi köprüye. Demir korkuluklar falan. Eskiden korkuluklar ahşaptı. Yani basit korkuluklarla e, güvenlik sağlanabiliyordu. Ali Köprüsü üzerinde. Bir adı da Kemer Köprü durumunun. Bir tarafı Orta Konuş Köyü'ne bağlıdır. Yani güneyi orta konuş köyüne, kuzeyi ise e, Umutlu köyü, eski adı olamaz olan Umutlu köyü sınırlarındadır. İki köy arasında bölünür sert bir kanyondan geçerken, sert bir kaya kütlesinden geçerken su e, üzerine köprüyü inşa etmiş, e, ettirmiş daha doğrusu göre Alaaddin Keykubat. Alaaddin Keykubat Konya yoluna çıkarken, Konya'ya çıkarken, yani başkentine doğru giderken bu yolu kullandığına e, inanılıyor. Ve en kestirme yolda bu olduğu için, ama ne yazık ki en zor yol bu olduğu için Alaaddin Keykubat'ın Keykubat'ın bu yolu kullandığı e, Alanya Konaklı, e, bugün ki adı Güzelba, eski adı Kızılağaç e, Güzelba, Orta Konuş, Kırp Dönme nar ağacı ve oradan e, Gelesandra yaylası üzerinden, e, Güzergah tarafımızdan bilinen, saptanmış, e, yolu izleyerek, e, Bozkır'a, Bozkır'dan, e, Dere üzerinden, Bozkır'a, Dere köy üzerinden, Bozkır'a, Bozkır üzerinden de Konya'ya ulaşan bir yol. Nereden hesaplarsanız hesaplayın, bu yol bir haftadan önce tamamlanmaz, bitmez. E, bitirilemez. E, bununla birlikte, ee, en kestirme yol olması bakımından e, Alaaddin Keykubat'ın bu yolu kullanmış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleme durumundayız. Ee, Alara Ermağı'nı besleyen birkaç dere vardır, birkaç e, akarsu yatağı vardır. Daha doğrusu e, yazın büyük ölçüde kuruyan ama tamamen kesilmeyen, e, birkaç dere vardır. Bunlardan bir tanesi çakal sokmağı deresidir. Çakal sokmağı deresi çok geniş bir havzaya düşen daha, daha çok dağların Yılan Dağı, Geyik Dağı eteklerine, zirvelerine ve eteklerine düşen e, suları toplayan Gelesandra'ya düşen bir ölçüde Gelesandra yaylasına düşen e, suları toplayan ve çok böyle e, vahşi sert haşim biçimde akarak Büyük düşüşlerle alar armana kadar döne yuvarlana inen bir e, mevsimlik deredir denebilir. Ama suyu hiç eksilmez. Azalır ama eksilmez. Bir başka e, böyle dere de bu kez e, Gündoğmuş'un hemen hemen batısında e, Dereba ile bilinen e, deredir. O da e, yine Dernek Dağı ve Sinek Dağı. Eteklerine düşen ve Geyik Güney'de Geyik Dağı eteklerine düşen suları toplayan, çok geniş bir havzaya düşen suları toplayan bir dere özelliğindedir. Ki orada gün doğmuş suların küçük bahçe tarımı yaptıkları kenarında küçük bahçe tarımına müsait küçük topraklar bırakarak akıp giden dere. O da büyük düşüşlerle Alara Irmağı'na kavuşur. Alara Irmağı'na e, nerede kavuşur? Senir altlarında, Senir Köyü altlarında kavuşur Alara Irmağı'na. Şimdi başka bir e, akarsuyumuzda e, Dağdere adıyla bilinen Oğuz yaylasından. Bakın Oğuz yaylası. Oğuz bildiğiniz gibi e, 24 boyun e, birlikte oluşturdukları büyük e, ittifakın adıdır. Oğuz. O 24 boy Orta Asya kökenli o 24 boy kendilerine Oğuz derler. Bizim e, Anadolu'da Anadolu'nun Türkmen iskanında Oğuzların ağırlıklı olduğu bilinir. Oğuzların Bozoklar 12 boy Üçoklar 12 boy ayrılır ve işte bizim Yozgat yöresi mesela Bozokların yaylasıdır. Yozgat'ın isyanı Bozok'tur. Üçoklar bizim bu dağlara yerleştirilir. Ne zamandan itibaren? Bin yüzlü yıllardan itibaren böyle bir coğrafya, böyle bir sosyo coğrafya şekillenir bizim Anadolu'da. Ama Oğuz yer çok azdır. Bunlardan bir tanesi Oğuz Yaylası'dır. Yaylası'na düşen sular dar dere dediğimiz dere ile birlikte ki değirmenleriyle ünlüdür. Şimdi artık kalmayan o büyük taş değirmenleri ünlü bir deredir. Şeyden akarak inen Eşek Dünya'dan geçtiği boğazından bakın ne güzel bir isim Eşek Dünya'dan geçtiği boğazından Köylü eşeğiyle beraber giderken diksiz bir valiye eşek yuvarlanır. Diksiz. O kadar diksizdir ki eve döndüğünde hanım ne oldu eşeğe der. Adam işte eşek dünyadan göçtü der. Nerede işte falan yerde. Nasıl oldu inemedin mi falan ben eve girerken tıngırtısı hala geliyordu. O kadar de ki tıngırtısı hala geliyordu nasıl ineyim diye serzenişte bulunur eşek dünyadan geçtiği boğazından akar ve Orta Köy yakınlarında, o da belediyelik bir yerdir Gündoğmuş'ta, Orta Köy yakınlarında e, şeye kavuşur, e, Alara'ya kavuşur. Alara'nın e, bütün o sertliğine rağmen tarım çevresinde tarım yapılabilen küçük bir bölgesi vardır. Bu da e, eski bağda, yani köprü ile çündüre arasındaki e, bölümle e, Çakal sokma arasındaki e, aşağı yukarı 10-15 kilometrelik tabii bütün her tarafı değil ama önemli bir bölümü e, derinin taşkın olmadığı zamanlarda ırmağın taşkın olmadığı zamanlarda e, tarıma küçük tarım topraklarına müsait bir yapı oluşturur. Burada küçük tarım yapılabilir. Buraya Malan içi denir. Malan içi e, yakın zamanlara kadar Alanya beylerinin e, mülkiyetindeydi. Biz onun bir tımar toprağı olduğunu düşünüyoruz. Bu incelemeye e, muhtaç bir konu olmakla birlikte tımar toprağı olarak e, çok eskiden beri e, tımara verilen bir toprak olduğunu düşünüyoruz. Malan içi sözcüğü mal üretilen yer den e, geldiği kanaatindeyiz. Biraz önce de söyledim. Bunun incelenmeye muhtaç bir konu olması şeyini, sakıncasını ortaya koyarak. Daha doğrusu ayracını ortaya koyarak. Değerli izleyenler, Alanya'nın sanıldığından daha fazla dağlar ilgisi vardır. Eski konumu Alanya'nın öteden beri dağlara muhtaç bir konumu vardır Alanya'nın. Şimdi bakmayın turizmle aşırı neşir olduğuna, artık yüzünü dağlara dönme yerine, sırtını dönmeyi tercih ettiğine Alanya'nın, Manavgat'ın, seri. Nin. eskiden bu e, ekonomiler, daha doğrusu bu sosyoloji, Serik sosyolojisi, Serik ekonomisi, sosyoekonomisi, Manavgat ve Alanya sosyoekonomisi dağlarla beslenen ekonomiydi. Şimdi İbrad'da bir türkü vardır e, Akdenem tuzdan gelir. Yükü Kıbrıs'tan gelir. Hasta olan olanın ilacı Kızdan gelir. Bu türkünün ilk iki mısrası yapılan üretimin ve üretimde kıyıyla dağların birbirine nasıl muhtaç olduğunu anlatması bakımından çok ilginç bir örnektir. Akdenem tuzdan gelir. Beyşehir şeye affedersiniz Tuz yönüne tuza gitmiş. Şerefli Koçistan'dan tuz getiriyor. Hak deven, tuzdan gelir. Yükü Kıbrıs'tan gelir. Bu tuzu Alanya'ya boşaltacaktır. Ama karşılığında Kıbrıs'tan gelen yükü alıp bu defa dağlara dönecektir. Evet. Bu karşılıklı birlikteliği daha doğrusu aynı tavada e, haşır neşir olmanın e, bir güzel e, yansıması Türkiye yansıması fakat iş bununla bitmiyor tabii. Yani tuz alıp, tuz götürüp karşılığında Kıbrıs'tan gelen malı alıp götürme işi değil. Özellikle Alanya'nın, Manavgat'ın ve Serin ama özellikle tırnet içinde Alanya'nın e, Toros dağlarının e, ormanlarıyla çok ilgili olduğu ve Alanya'da biriken büyük servetlerin kökeninde gündolmuş ormanlarının kesilip ihraç edilmesinin yaptığını belirtmek durumundayız. Gerçekten bu konuda çok ilginç hikayeler anlatılır. Çok ilginç öyküler anlatılır. Bizim e, gün doğmuş dağlarından kesilip ırmakla e, balara ırmağı vasıtasıyla e, kıyıya kadar ulaştırılan e, orman ile ilgili olarak. Şimdi e, ırmaktan e, keres nakli çok e, garip gelebilir ama geçmişte kullanılan ana yöntem buydu kerestelerin nakli için. Dik yamaçlardan kesilen e, büyük e, kara cam katran yani sidir ağaçları vadiye doğru e, taşınır, sürüklenir itile kakla vadi tabanına indirilir. Vadi tabanında yapılan Yırnak sahilden gelecek işaret üzerine ırmak yatağına boşaltılır partiler halinde. Ancak bunun tercihen e, bahar aylarında yapılması gerekir. Bu şey. Çünkü bahar aylarında su daha fazla olduğu için ırmak yatağında tercih edilen e, zaman bahar aylarıdır. Kereslenin nakdi için. Burada ilginç bir şey var tabi. Biraz önce söylediğimiz gibi yaklaşık 2 metreye kadar daraldığı yerlerde, kısıldığı yerlerde kanyonların kerestelerin tıkanıp kalması ihtimali ihtimalden öte riski söz konusuydu. Bunun için de inanılmaz bir yöntem uygulanır idi. Bu yöntemi ben görmedim uygulanış biçimde ama anlatıldığı kadarıyla dehşetli bir zor bir ile sıkışan keresteler, büyük küçükler tekrar kurtarılır ve akarsuya bırakılır. Bu bir yerde değil, iki yerde değil, üç yerde, beş yerde, on yerde değil. Alara Irmağı'nın ta Okurcalar kadar, varana kadar ovaya çıktığı yere kadar böyle bir tehlike içinde sevk edildiği e, anlatılır. Peki nasıl kurtarılıyor? Kanyonların yukarısından iple insanlar sarkıtılıyor aşağıya. O e, soğun, o dehşekli az yın akan suyun önünde ayak basacak kadar bir kaya parçasına iliştirilen e, işçi, görevli e, elindeki kancalarla, aletlerle, basit aletlerle kerestelerin tıkandığı yerlerde kerestelere yeniden yol verip akarsuyun önüne katarak bir sonraki etaba kadar salimen gitmesini e, sağlamak durumunda kalırlardı. E, kaldıkları anlatılır. Hatta bunun böyle bir gün, iki gün değil, orada birkaç gün süreyle e, kalıp yemesi, içmesi yukarıdan sarkıtılan iplerle sağlanan e, böyle bir ile ancak kurtarılabildiği anlatılır. Bakın, Artık bugünlerde bu yapılıyor mu böyle yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Çünkü belli yerlerde e, keresne sevkiyatı belli ölçüde bir düzene sokuldu. Keresne kesimi, orman kesimi bir düzene sokuldu. E, bunun e, sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade etmek durumundayız. Artık kamyonlarla taşınıyor e, şeyler, e, keresteler, ırmak yoluyla taşınmıyor. Ve biz de bunun ne kadar zor olduğunu ancak duyduğumuz e, insanlardan, başkalarının ağzından duyduğumuz bilgilerle edinebiliyoruz ve e, e, o bilgilerle yetinmek durumunda kal kalıyoruz. İyi ki de böyle oluyor. Çünkü o eskinin o riskli yaşamı sigortasız, güvencesiz, dağlara mahkum, e, A eline, B eline mahkum, patron eline mahkum, e, gün doğmuşluğu tipi yerine hiç olmazsa iyi kötü güvencesi olan yolu olan bir başka e, kültüre geçişin tanıkları olarak varlığımızı e, sürdürmemiz bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu e, seviyenin, bu aşamanın. Biraz önce söylediğimiz gibi o malın içinde e, deniz seviyesinden aşağı yukarı 200-300 metre yükseklikte çünkü. Manavgat düz şey, affedersiniz, Alar Irmağının düz akan bir ırmak gibi telakki etmek, öyle düşünmek yanlış olur. Yamaçları 2000'lere binlere, metrelere varan sert e, düşüşlerle vadi tabanına kadar inen yamaçlardan ibaret bir e, akış rejimi olduğunu düşünün. E, düşünmek lazım tam kavrayabilmek için. Ve bunun kenarında iyi kötü oluşmuş küçük düzlüklerde çok az ama düzlük sözünü sakın çok büyük e, e, olarak nitelememek lazım. Küçük düzlüklerde fasulyesi, domatesi, patlıcanı, salatalığı e, bir ölçüde turfanda ama tamamen organik olarak yetiştiren bir bölge düşünün olan için. Bu, bölge, bu e, bölgenin e, sahibi e, sahipleri Küçköy. Bunlardan bir tanesi Ortaköy. Şimdi biraz önce sözünü ettik belediyelik ve değirmenleri olan bir köy. Diğeri Eskiba. Yamaçlarında bağcılık yapılan, iyi kötü üzüm bağcılığı yapılan Eskiba. Biraz ileride Çaltı, yine keza öyle bağ tarımı ile meşgul bir köy. Üzümcülük yapıyor. Bedan ee, Özellikle e, Samet, şimdiki adı e, Balkaya e, köyü, bu malan içinin nar ağacı bir, bir ölçüde, daha güneydeki nar ağacı bir ölçüde e, bu topraklara sahip köyler olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Gün doğmuş konusu gerçekten çok ilginçtir ve e, coğrafyası ve insanı kültürüyle çok ilginçtir. E, biz onun bozulmamış olmasını Gündoğmuş'un önümüzdeki hafta konumuza devam edeceğiz. Bununla birlikte belki son bir iki cümleyle ifade etmek gerekirse e, Gündoğmuş'un bozulmamış kültürel ve doğal kimliğini e, içinden yol geçmemiş olmasına bağlıyoruz. Eğer yol içinden geçip bir başka destinasyona, bir başka varış e, noktasına ulaşsaydı e, Gündoğmuş'ta öteki yerleşmeler gibi muhtemelen bozulacaktı ve e, dışarıdan müdahale onun kendi kültürünü geliştirerek koruyup geliştirerek e, sağlamasına engel olacaktı bu böyle olmadı Gündoğmuş'ta bu bir şans ama öte tarafta bunun bir başka yönü var o da Gündoğmuş'un bu şansına rağmen geri kalmış, Antalya'da geri kalmış bir bölge olarak varlığını sürdürüyor olmasıdır. Bununla birlikte yine bir tırnak açarak ifade etmemiz gerekirse, turizm artık e, Türkiye'de e, özellikle Antalya'da, çevre, e, Antalya ve çevresinde e, çevre korumacılığını bir ilçe olarak benimseme sürecine girmiş bir sektör, kimliğinde. Artık eskisi gibi turizmciler ne olursa olsun kar edelim çevre umurumuzda değil anlayışını bir yere kadar terk etmiş durumdalar. Bu bakımdan hala kullanılabilir nitelikte çevre söz konusu ise oraya ilgi duyuyorlar ve orayı korumaya çalışıyorlar. Yeter ki her sektörde olan burkaç, bu kaç bu bu parçayı da, bu parseli de ya da bu parçayı da ben alayım. Ondan sonra ne olursa olsun anlayışından gittikçe uzaklaşmaları, Gündoğmuş'un geleceği konusunda umut veren gelişmeler. Önümüzdeki hafta Gündoğmuş'un kalan köylerini ve yaylalarını konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Rabiobox'ta buluşalım. Hoşçakalın efendim.